910. konu, Hazreti Ömer'in, Ebu Garze'nin hanımına, aile düzeninin bozulmaması için kocasına yalan söyleyebileceğini söylemesi, Ebu Garze bir gün, İbnül Erkam adlı sahabeyi, elinden tutup hanımının bulunduğu eve götürdü, sonra da onun yanında hanımına, beni seviyor musun, diye sordu, hanımı da, hayır, karşılığını verdi, bunun üzerine İbnül Erkam, Ebu Garze'ye, bunu niçin yaptın, mutlaka bir sebebi olmalı, dedi, Ebu Garze de şunları söyledi, halk hakkında çok dedikodu yapıyor, ben de haklı olup olmadığımı göstermek istedim, oradan ayrılan İbnül Erkam Hazreti Ömer'e giderek olan biteni anlattı, Hazreti Ömer de Ebu Garze'yi huzuruna çağırtarak ona niçin böyle yaptığını sordu, o da İbnül Erkam'a verdiği cevabın aynını verdi, Hazreti Ömer bu kez de onun hanımını çağırttı, kadın yanına çirkin yüzlü halasını da alarak geldi, Yolda gelirlerken halası kadına, eğer Ömer sana niçin böyle söylediğini soracak olursa, bana yemin verdirdi. Bu yüzden de hoşlanmadığım halde doğruyu söylemek zorunda kaldım, dersin, diye tembihledi. Huzuruna girdiklerinde Hazreti Ömer kadına, niçin kocana kendisini sevmediğini söyledin, diye sordu. Kadın da halasının kendisine tembihlediği gibi, kocam bana yemin verdirdi, bu yüzden de hoşlanmadığım halde doğruyu söylemek zorunda kaldım, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şunları söyledi, hayır, böyle yapmayacaktın, bu gibi durumlarda aile düzeninin bozulmaması için yalan söyleyebilirdiniz, bütün evlilikler sevgi üzerine bina edilmiş değildir, fakat siz hanımlar yine de kocalarınıza güzel davranmalısınız, karı koca birbiriyle iyi geçinmelidirler.